Gül ateş, gülbün ateş, gülşen ateş, bar ateş Semender tıynetanı aşka bestir lalezar ateş Heman ey saki bir sagar tutuştur desti dildara Gazapla bezme geldi şem-i meclis veş yanar ateş Nesim ateş çıkardı gonca çeşmi ümidimden Bıraktı gülşeni amalime berk-i bahar ateş Mürekkeptir vücudu ta ezel yekpâ resûz işten. Ana sırdan ne yer olmuştur uşşâka duçar ateş. Bana duzaktan ey mehdem urur gülü zarlar sensiz. Dıraht ateş, nihal ateş, gül ateş ber güber ateş. Çarağı bezmi hecri olduğum yapmış yakıştırmış. Gönül pervanesine vuslat ateş, intizar ateş. Hayali hasreti halinle ahettikçe uşşakın, şebi firkatte her dem ahteran eyler nisar ateş. Beyanı suzi şeyler herkes istidadı fıtrattan, eder bercesde şair mısrayı rengin çenar ateş. Meğer kil sebük cevlanın olmuş germrev galip, zemin ateş, zaman ateş, bütün nakşunigar ateş. Geçim.